Merhaba, Karantina Belli programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem, bugün Mediaskop'ta editör, muhabir ve sunucu Şükran Şen ile birlikteyiz. Tekrar merhaba, ben Zeynep. Nasılsın Şükran? Teşekkür ederim, iyiyim. Evde kalmaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya evet, çalışıyorum. Hepimiz gibi. Hepimiz gibi, aynen öyle. Zaman geçirmeye ve beklemeye devam ediyoruz. Hoş geldin yayınımıza da. Hemen dinleyiciler için kendini tanıtır mısın? Ee, Eyleminde söylediği gibi gazeteciyim. Medyascop'ta çalışıyorum. Yani, üniversite yıllarımdan beri Medyascop'un bir parçasıyım. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Tempo dergisiyle başladım çalışmaya. 140 Curnos'ta çalıştım bir yıla yakın süre ve şimdilerde Medyascop'ta aslında yıllardır hem editörlük yapıyorum hem haftalık sosyopolitik isimli bir program sunuyorum hem de güncel siyasette sosyolojik konularla ilgili yayınlar, işler, haberler yapmaya çalışıyorum. Şükran benim e, takip ettiğim bir tanımayan gazeteciler örgütü raporu var. Sen de eminim çok iyi biliyorsundur ve takip ediyorsundur ama 2002 yılından beri her yıl 180 ülkede ve bölgenin e, yer aldığı basın özgürlüğü endeksini yayınlıyor bu kurum. Ve 2020 yılı endeksi ise bu yıl Nisan ayında paylaşıldı. Çünkü endekste 50.02 puan ile 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Raporda şöyle bir e, not da var. Pandemi süreci sürecinde medya özgürlüğünün bastırılması ile ülkelerin endeks sıralaması arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu söylemekteler. Sence Türkiye'deki basın açısından korona var olan duruma nasıl bir etki yaptı? Yani pandemi sürecinin bizim üzerimizde ekstra özgürlüğümüzü kısıtlayan bir etkisi olmadı açıkçası. Yani Türkiye'de basın özgürlüğünün ne kadar kısıtlı olduğu hepimizin malumu. Hapishanelerde ne kadar çok gazeteci olduğunu biliyoruz. Bize de çok sorulan bir sorudur. E, bu ülkede gazetecilik yapmayı, başarmanın sırrı nasıl yapıyorsunuz, baskı görüyor musunuz? Tabii ki çok zorlanıyoruz ama bir yandan da kendimize bir e, alan yarattığımız bir yer medyaskop. Ve e, istemediğimiz hiçbir şey de söylemek zorunda kalmadığımız bir yer. E, ve bu yapımız, e, istediğimizi söyleyebilme, istemediğimizi söylememe hali hala bizim için devam ediyor. Biz ekstra bir e, etkisini görmedik tabii ki. Ama e, Türkiye malum, yarın ne da belli olmaz. Peki şimdi Türkiye'de özgürlükçü ve çoğulcu basın ortamına ihtiyaç olduğu da aşikar. Bu ihtiyaca yönelik haber üreten kadın gazeteci kimliğininle cevaplamanı rica edeceğim bu soruyu. Genel bir basın yayın eleştirisi vermen gerekirse, Türkiye'de halk salgına dair doğru ve yeterli bilgi erişebildi mi? Ana akım medyada örneğin. Ana akımla ilgili benim de ciddi soru işaretlerim var. Öncelikle bu kendime ne kadar kadın gazeteci demekten hoşlandığım, sizle konuşmadan önce de bunu düşündüm bir yandan... Ee, sevdiğim bir kimlik bir yandan da bu kadın futbolcu, kadın mühendis, kadın sürücü gibi de tınlıyor kulağımda. Keşke dedim erkek gazeteciler desek ki erkeklere biz sadece kendimize gazeteci desek. Ama bir yandan da bu kadın kimliği ve bu açıdan medyaya bakmak e, çok e, önemli benim için. Dijitalde çalışan gazeteciler olarak aslında bizim medya okul yazarlığımızda ben ciddi sorunlar olduğunu bu dönemde daha da çok hissettim. Şimdi biraz öz de vermiş olayım. E, en çok Ülkede neler izleniyor, neler konuşuluyor, televizyonda ne var biz bunları o kadar iyi bilmiyoruz. Yani suçlusu biz miyiz? Bence hayır. Çünkü e, yani son e, gündeme baktığımızda örneğin bir partiyle ilgili konuşurken, partiyi eleştirirken o partinin mensuplarını konuk olarak bile programına almayan ve e, biz özel sektöre o bizim tercihimiz diye bunu savunabilen gazetecilerin öne çıktığı televizyon kanallarını izlemek istemiyoruz. Merak da etmiyoruz artık, izlemiyoruz. Ve... Kendi yaptığımız haberden, kendi takip ettiğimiz mecralardan ibaret de zannedebiliyoruz dünyayı zaman zaman. ile birlikte eve kapanınca ben biraz daha o dünyaya da hapsoldum sanırım. Bu şehirler açıldıktan sonra biraz korka korka eve, ailemin yanına geldim. Ve televizyonla karşılaştım. Twitter'da yaşıyoruz çoğumuz. Twitter'da bütün o şakaları görüyoruz. İşte tamam bir kelle paça muhabbeti oldu, Türk yeni konuşuldu, gülündü ama... Va kadar çok e, sayıda olunca artınca vakalar herkes doktorlara kulak verdi onları dinliyor, herkes elini yıkıyor bilgi alıyoruz e, uzmanlara kulak veriyoruz gibi hissediyordum ama e, bir anda salonda e, açık kalmış bir televizyonda şu programı gördüm şu üst aklın planı e, koronavirüsle ilgili ciddi kompletörleri uzun uzun konuşuluyor ve belki bizim e, çok iyi bir hekimle ya da çok iyi bir sinir bilimciyle çok iyi bir biyoteknoloji uzmanı ile yaptığımız yayından belki 100 kat daha fazla izlenen bir yayın orada e, devam ediyor program yapılmaya. Ve kimse bunlara da bir şey demiyordu yani. O yüzden çok da emin değilim yani bizim o yaydığımız iyi bilgi ne kadar ulaşıyor insanlara, ne kadar biliyorlar. E, bu bir gazeteci olarak benim çok büyük bir eksiğim olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da Türkiye'de tabii e, vaka ile ilgili ciddi bir eksik vardı bu bilginin Sağlık Bakanlığı'ndan verilmesiyle ilgili. Toplam vaka sayısını görüyoruz ama hani şehirleri bilmiyoruz hangi şehirde ne kadar yayıldı. Ne şekilde yayıldı? O konuda çok daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç vardı ki konuştuğumuz birçok ikimde aynı şeyi söylüyordu. Ama biraz bununla mücadele etmeyi de öğrendik yine dijital bir mecra olarak. Biraz reklamda yapmış olayım. Medyaskop tabip odalarıyla tek tek bütün illerdeki tabip odalarıyla yayınlar yaptı ve onlardan toplayabildikleri bilgileri aldı. Böylece o şehirde yani şehir şehir her bölgede ne kadar vaku olduğunu, oradaki hastanelerin ne kadar dolu olduğunu... İnsanların önlem al almadığını öğrenip böyle bir toplam bir resim çıkarmaya çalıştık. Ee, bir şekilde o e, az veriyle mücadele ediyoruz biz YouTube'da, Twitter'da, web sitemizde. Birçok medyada bunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar yayılıyor, ne kadar duyuluyor? Hepimizin soru işareti. Dijital habercilik dedin şimdi Ruşen Çakır'ın kurduğu medyaskop son birkaç yıldır hakikaten haberciliği olan mecraya çok güzel bir şekilde taşıdı. Bayağı da çalışıyorsunuz normal klasik ana akı medya kıyasla çok daha az çalışanla ve yüksek tempoyla bir haber kanalı gibi içerik üretiyorsunuz aslında. Toplumsal değişimlerle de ilgileniyorsun sen. Bununla ilgilenen bir haberci olarak salgın döneminde büyük ilgi çeken sağlık haberlerinin yanında veya dışında diyeyim. Ne gibi haberler yaptınız veya ne gibi haberlerin öne çıktığını gördün? Aslında koronavirüs gerçekten bütün gündemimizi kapladı. Bizim için de çok acayip bir deneyim oldu. Bizden daha deneyimli gazetecilerle de konuştuğumuzda hatta onlar hiç böyle bir şey yaşamadıklarını bizim için kötü olduğu kadar iyi ve ilginç bir deneyim olduğunu da söylediler bunu. Ve sadece korona konuşuru olduk özellikle ilk haftalar. İlk vaka açıklandıktan sonra Türkiye'de. Birçok alanda haber yapmaya devam ediyoruz ama çoğu yine de koronavirüs işte Eğitim konuştuğumuzda, çocukları konuştuğumuzda yine de salgında evde kapanmayı konuşuyoruz. Bugün mesela mevsimlik tarım işçisi çocukları konuştu ama bir yandan merak ettiğimiz şey salgından ne kadar etkilendiler, korunabildiler mi, eğitim alabildiler mi. Kadına şiddet çok öne çıktı bugünlerde. Benim için de en öne çıkan, en kafamı kurcalayan konulardan biri oldu. salgının tetiklediği aslında hep olan eşitsizliği daha çok belki görmüş ve gündeme taşımış olduk. Yani aslında bir korona gündemi olmadı. Var olan şeyin daha çok ortaya çıkması oldu. Yaşlılara yapılanları gördük. Ee, bir yaşlı ayrımcılığını fark ettik ilk defa. Yani ben e, uzun zamandır yine düşündüğüm, fark ettiğim bir şeydi ama hiç konu bu kadar büyümemişti gözümde. Salgın sanki alıp onu önümüze koydu. Bakın böyle bir eşitsizlik vardı. Aslında ne kadar büyükmüş e, dedirtti. Ayrımcılıklar görünür hale geldi. Ama bir yandan da tabii gündem sürmeye de ee, devam ediyor mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde patlayan olaylar George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte. E, bütün salgın gündemi kenara çekilip oradaki protestoları, ırkçılığı e, konuşmaya, anlamaya çalışmaya başladık. Türkiye siyasetliğinde e, o kutuplaşmada devam ediyor. Sular hala durulmuyor, yeni partiler var. Bu yeni partilerin ne söylediğini merak ediyoruz, onlara kulak vermeye devam ettik. Diyanet bir anda eşcinsellikle ilgili açıklama yaptı yine bütün bu e, yoğun gündemin arasında. Tekrar o eşcinsel ayrımcılığını görmüş olduk. Diyanet'in rolünü tartışmaya devam ettik bütün bu kıyametin içerisinde. HDP'nin engellenmeye çalışılan yürüyüşü, HDP tartışmaları, bir yandan çevre katliamları, bu salgın gündeminin de verdiği belki bir avantajla salgın gündeminde yapılanları gördük. Kutuplaşma devam ediyor. Twitter'da bot hesaplar, yerli yani milli hesapların kadınlara saldırılarını gördük. Koronavirüs ne kadar gündemimizi kaplasa da aslında e, Türkiye'de haber hiç bitmiyor. Hala bir anlamda devam ediyor orada işler. Durmadık bizde yani. Ruşen Çakır'ın yeni partilere yeni partiler demesi, bununla ilgili öz vermesi gibi Deva Partisi gelecek partisine sen de yeni partiler dedin. Medyaskop'a <gülüyor> özel bir şey olsa gerek bu. Ama evet iki parti beraberce açıldı ve e, o iki partinin öne çıkmasında gündeme boğmaya çalışıyor diye iktidar partisi yorumlar geliyordu. Salgın öyle bir patladı ki gerçekten onları gündeme boğdu yani. Onlar da bir şekilde gündemin parçası olmaya çalışıyorlar yine ne kadar başarılı olabildikleri bir soru işareti ama e, ana akım medyada hiç kulak verilmeyene aslında Türkiye siyasetinde önemli aktif bir rol oynayabilecek e, bir aktöre kulak verebiliyor olmak güzel bir şey ve bunu bağımsız şekilde yansız şekilde yapabiliyor olmak bize çok iyi hissettiriyor. Bir yandan ana akımın izlenme oranları da gittikçe düşüyor ama araştırmalar da bunu gösteriyor. Daha özellikle gençler e, hatta hiç oy kullanmamış ve bir sonraki yani önümüzdeki dönemdeki ilk seçimde oy kullanacak gençlerin daha online mecralarda haberleri takip ettikleri e, ya da bağımsız gazeteciler herhangi bir kurumun altında çalışmadan YouTube'da ya da sizin gibi e, bir patronu olmayan mecraların yaptığı haberleri daha çok takip ediyorlar. Bu da aslında... Bana biraz önümüzdeki günlerde Türkiye'nin geleceği, bu yeni partiler ya da halının altına süpürülen ajandalar, e, şu an e, hani farklı farklı e, araya çıkan bomba haberler yerine ve bir farklı bir gelecek içinde bir e, umut nüvelerini umuyorum ki atıyordur. E, biraz da buradan aslında şahsi karantina deneyimini konuşmak istiyormuş Gran. Bu süreçte eminim bir gazeteci olarak da iş temposu de böyle haberin yoğun olduğu bir zamanda çok olmuştur. Bir gazeteci olarak aslında karantina günlerini nasıl geçti? Evden haber yapmak, evden dünyaya bakmak nasıldı senin için? Öncelikle gazeteci kimliğiyle konuştuğumda bir yandan çok kolay, bir yandan da çok zor oldu. Şimdi dijital medyada çalışıyor olmanın böyle bir avantajı da var. Yani o kocaman ana akımın hantal stüdyoları gibi bir stüdyomuz zaten yok. Daha rahat ulaşılabilir, daha rahat kullanılabilir. Bu Küçük ofislerde, daha belki e, maddi sıkıntılarında getirdiği küçük kameralarla, bir tripodlarla, e, yaka mikrofonlarıyla bir telefonla dışarı çıkıp zaten yayın yaptığımız bir mecrada çalışıyorduk. Ve bu kadar da e, internette çalışınca eve girmek tabii ki bizim için çok daha kolay oldu. Yani e, stüdyoyu kapatmaya karar verdikten sonra haftalarca e, bir kişinin bile o stüdyoya gitmesine gerek kalmadı ama biz bütün yayın akışımızı, sürdürebildik. Hiç aksamadı. Hatta aksine e, koronavirüs gündemiyle hem ortada büyük bir gündem olunca, hem de herkes evde olunca, e, yayın içeriklerimiz tabii ki yine bir küçük reklamla iyi olunca, e, izlenildiğimiz çok ciddi şekilde arttı. Çok daha e, yükselişe de geçtik hatta. O yüzden e, bu avantajın yani bu avantajı yaşayacağımızı biliyorduk, hatta yaşıyorduk ama bu kadar çarpıcı şekilde yaşayacağımızı biz de tabii ki düşünmemiştik. E, bu bize bayağı iyi hissettirdi. Yani evde bir laptopla Dünyanın öbür ucuna bağlanıp bunu yayınlayabilmek genç ve keyifli hissettiriyor ama bir yandan da tabii ki eve kapanmak, gazetecilik yapmak için pek de iyi bir fikir değil. Yani sokaktan uzaksınız, insanlarla iletişimden uzaksınız, tabii ki internet var, telefon var ama yine de bu sahaya çıkmak ya da sahadan haber almakla aynı şey olmuyor. O yüzden bir an önce aslında bu işi daha iyi yapabilmek için bitmesini de bekledik benim meslek dışındaki şahsi deneyimim ise şimdi e, siz de tabii ki fark ediyorsunuzdur e, bir takım aydınlanmalar, farkına varmalar şakası yine yapılan pandemi bize ne demek istiyor e, sorusu ben bu soruya hiçbir cevap bulamadım açıkçası e, son yaşadığım şeydi zihinsel aydınlanmak hiç e, öyle bir şey hissetmedim aksine e, benim için zorlayıcı oldu evet e, yol çekmemek güzeldi mesela işe gitmeden önce metroya binmemek, vakit kaybetmemek Hızlıca mutfakta kendi pişirdiğim yemeğe ulaşabilmek, daha sağlıklı yemek yiyebilmek vesaire. Ama bu mekansal karmaşa beni çok kötü etkiledi. Bir de biz YouTube'da yayın yapıyoruz. Dolayısıyla karşımızda bir konuk var. Yani ben çok ciddiye aldığım fikri çok önemsediğim karşısında işte gömlek giydiğim makyajımı yaptığım bir konuğum var karşımda ama altında bir evet o klişe <gülüyor> resimleri gibi bir şort ve bir terlik. Karşımda bir ee, belki o, o gün toplantıya geç kaldıysam koşarak uyanıp kalktığım dağınık bir yatak var. Ee, ve bütün dünya bir ekranın içinde dönmeye başladı. Yayın bitiyor, yayını kapatıyorsunuz, iç toplantısı oradan ama sonra annenizle de oradan konuşuyorsunuz. Yani o kameranın karşısındaki bütün tavır değişiyor ve bir süre sonra algılayamamaya başladım. İşte miyim, evde miyim, arkadaş sohbetinde miyim, değil mi yapıyoruz yoksa işte Koronavirüsünün ikinci dalgasını mı konuşacağız şimdi? Bunlar üçer dakika arayla. Ee, bir de çevrimiçi şekilde artık terapi de alıyorum. Ee, normalde sürdürdüğüm terapi sürecini online şekilde yürütüyorum. İyice karıştı işler. Yani ruh halinden ruh haline geçmeye başladık. Artık şakası yapılmaya başladı evde. Salona bir ofis kurup ofisten e, yemeğe geçiyorum, restorana geçiyorum deyip mutfağa geçirmeye başlandı. O küçük mekan kafa karıştırıcı oldu. Ha, hangisiyim demeye başladım ki e, az önce de bahsetmiştim kadınlarla ilgili hem kadına şiddetin çok arttığı bir dönemden geçtik e, hem de e, yakın bir zamanda Deniz Kandiyoti ile de bir yayın yapmıştık. O da anlattı. Orta sınıf üst sınıf kadınların aslında bu cinsiyet eşitsizliğini e, bir anda çok daha çarpıcı şekilde görmeye başladığını anlatmıştı karantina süreciyle. Çünkü bütün işlerin kadınlara yüklenişini gördük aslında. Yani bütün o aradan e, işleri kolaylaştıran mekanizmalar çıkınca yemeği de yapan çocuğa da bakan e, olduğunu hatırladı e, çok fazla kadın ben e, öyle bir e, ilişkilenme biçimi içinde değilim ve sadece kendi işlerimi yaptığım bir düzenimdeyim o yüzden bunu çok çarpıcı şekilde yaşamasam da bir anda aslında o mekanizmaların benim hayatımdan da gidişiyle evde ne kadar çok işim olduğunu gördüm yani, e, rahat e, bir şekilde evdeydik ama hakikaten o ev hiç toplanmıyormuş o yemek yapma süreci hiç bitmiyormuş ve iki yayın arasında sebze fırınlamaya döndü artık iş. Bir de mutfağa da girince yani on kimlikle iki odanın içinde yaşamak gerçekten çok yorucu bir şeydi. O yüzden ben de artık ofise gitmek dışarıda yemek yemek istiyorum. Benim için de biraz karantina, çok fazla online platformlar üzerinden toplantı yaptığım için evi hep çok kalabalık hissettim. Evde sürekli birileri varmış gibi, sürekli oturma odamda insanları ağırlıyormuşum gibi ve sürekli bir göz hissedar olmuştum. Bu ara biraz azaldı o yüzden memnunum. İnsan bir şekilde herhalde o dengeyi buluyor zamanla, kendine bir çalışma alanı ayarlamaya çalışıyor ya da işte hani e, tamam daha saatli, yani böyle yeni bir düzene alışmak için zamanla bir şekilde çalışıyor. E, bir yolunu buluyorsun. Ama dediğin gibi hakikaten çok zor oldu benim için de. O gözlemcilik bu arada ya yani gözleniyor olma hissi çok doğru gerçekten. Yani normalde dışarıdayken üzerimde bu kadar göz hissetmiyorken bir anda bütün o özel alandan bir kamera açılıyor ve belki e, yani 40 kişilik bir toplantıya da girdiğimiz oldu. Ki ben kime bakıyorum, kim bana bakıyor bilmiyorum. Kimsenin bana baktığı falan da yok aslında ama herkes tarafından aşırı görünür olmak ve sonra tekrar tamamen tek başına olduğum bir özel alana dönmek de, yani bizim doğal e, sürecimizden çok çok farklıydı. Yani e, şunu da söylemek lazım, bunlardan çok ufak, ufak şikayet ediyorum biraz da dalga geçerek ama evde olabilmek çok büyük bir şans. Yani bir yandan çok büyük bir lüks. Her şikayet ettiğimde kendime e, evde kalabildiğine ve işini yapmaya devam edip, e, para kazanıp kendi hayatını sürdürebildiğine dua et dedim kendi kendime. Yani gerçi belki bunlara da şükretmek ya da bunlardan memnun olmak da iyi bir fikir değildir. Yani başkalarına da bir takım haksızlıklar yapılıyor olması bizim yaşadıklarımızın da kötü şeyler, ol, kötü şeyler olmaktan çıkarmıyor onları. Ama yine de biz şanslı kesimdeyiz. Çok fazla insan dolu metrobüslerle işe gidip gelmek zorunda kaldı. Evlerindeki insanlara, yaşlı insanlara hastalık bulaştırdı. O yüzden Şikayet etmeyip kendi yemeğimi yiyip evde oturmaya da okuyayım ki bu vakalar bu şekilde artmaya devam ettikçe ikinci dalga umuyorum ki olmaz ama olursa şikayetim olmayacak evde kalmaktan galiba. Çok teşekkürler Şükran. Hakikaten bugün medyadaki durumu ve senin bir haberci olarak bu sürece nasıl yaşadığını dinlemek bizim için çok keyifliydi. Pek çok şey ortak temalarda çıktı zaten. Bize bu güzel sohbetle katıldığın için teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun podcast'ınızda. Teşekkürler. Teşekkür Garantina Belediye'nin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın